Eûzu billahi min eşşeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nesteînuhu ve nestağfiruhu ve neûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amelinâ. Men yehdihillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Tekvinne istâğal hadîs kitâbullâh ve hayral hedî hidî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'â Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr Fırkalaşma konusunda Eksik bir dersimiz kalmıştı Onu bugün tamamlayacağız inşallah 3. bölüm olarak Allah Teala kitabında Heva ve fırkalaşmadan sakındırdığı Ve ümmet arasında bunların olacağını Haber verdiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Fırkalaşma ve heva konusunda uyarda bulunmuş ve Bunları haber vermiştir Sahabe, tabiin ve tebeut tabiin, selet, bu bu emaneti almışlar, bidatlerden ve heva'dan sakındırmışlar, bunların meydana geleceği uyarısını yapmışlardır. Bunlar olunca ona ve mensuplarına karşı koymaya ümmete tavsiyede bulunmaya ve onları bundan sakındırmaya çalışmışlardır. Onların bu konuda çaba ve sözleri çoktur. Bunlar kitaplara aktarılmış ve meşhur olmuştur. Ehli sünnet bu konuda salih selefin yolundan yürümeye devam etmiş. Bidatlerden, hevadan ve bunların taraftarlarından hem sakınmışlar hem de sakındırmışlardır. Ömer radıyallah şöyle demiştir. Ashab-ı reyden yani rey sahiplerinden, yani din konusunda görüşleriyle hareket eden kimselerden sakının. Çünkü rey sahipleri sünnetlerin düşmanıdırlar. Hadisleri ezberlemeyin, ezberleyemeyince reye göre konuşurlar. Yani şahsi görüşleriyle konuşurlar. Böylece kendileri saparlar ve başkalarını da saptırırlar. Bunu Darikudni Sünnende, İbn Abdülber Cami Beyan-ı ve Lalkai Şerhu Usulü İtikad Ehli kitabında rivayet etmişlerdir. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu şöyle der, ''Kur'an'daki müteşabihler hususunda sizinle tartışacak bazı insanlar gelecek.'' Onlara sünnetlerle cevap verin. Sünnet bilgisine sahip olanlar Allah'ın kitabını daha iyi bilirler. Bunu da Darimi, İbn Abdülber, Lalkayi, İbn Battal rivayet etmişlerdir. Ee, İbn Mesut radıyallâhın vasiyetinde şunları da söylemiştir. İleride şüpheli bazı meseleler ortaya çıkacak. Karar vermekte acele etmeyin. Kişinin iyi olana tabi olması sapıklıkta baş olmasından daha iyidir. Yani kişinin hakka tabi olması. Yani önder olarak değil de Hakk'a tabi olan bir kimse olarak Hakk'a mensup olması bir sapıklık da sonradan çıkma bir işte önder olmasından daha iyidir. Bunu İbn-i Battah el-İbane'de İbn-i Battah el-Bid'a'da rivayet ediyorlar. i̇bn Mesud Radyalan şöyle diyor, siz kendinizi fıtrat üzerinde buldunuz. Yani siz, bunu tabine söylüyor, dinin fıtratını kastediyor burada. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih bir din. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şekilde sahih bir din tebliğ etmiş. Sahabeler bu sahih dini uygulamışlardı. Sizler sahabelerden devralan kimseler olarak bu dini fıtrat üzere buldunuz. Siz bir şeyler ortaya koyacaksınız. Yani sonradan bir şeyler çıkacak. Sizin için de bir şeyler ortaya konacak sonradan ortaya atılmış bir şey görürseniz ilk yolu takip edin. Yani Selefteki, sahabedeki e, yol neyse siz ona sarılın. O sonradan çıkan şeylerden uzak durun. Bunu da İbn-i Battay Libani'de rivayet eder. Yine şu da İbn-i anh'ın bu konudaki uyarlarından birisi. İnsanların sonradan ortaya çıkardıkları bidatlerden sakının. Din kalplerden gitmek suretiyle kaybolmaz. <gülüyor> Aleyküm, <sallamun gülüyor> tula. Fakat şeytan ona bidatler yaptırır. Yani kişinin kalbinden bir anda işte ezberinden çıkarak gitmez din. Fakat şeytan ona bidatler çıkarır. Yani bidatler nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından tebliğ edilmeyen dindir. Yani insanların Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek için e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadan yaptıkları ibadet maksatlı işlerdir. Siz bunlardan sakının. Din kalplerinde gitmek suretiyle kaybolmaz. Fakat şeytan onlara bidatler yaptırır. Sonunda iman kalbinden çıkar gider. Şeytan neredeyse insanlara Allah'ın farz kıldığı namaz, oruç, helal ve haramı bıraktırır ve onları Rableri hakkında tartışır hale getirir. Kim böyle bir zamana yetişirse kaçsın. Yani bu sanki bizim zamanımızda çok net olarak ortaya çıkmış durumda. Yani insanlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşuyorlar. Yani savunan da, reddeden de, bu sıfatlar üzerinde konuşuyor ama yani Allah'ın sıfatları hakkında konuşan bu kimselerin helal, haram konusunda, işte kendisine ferdi olarak farz olanlar konusunda bilgisi yok. Yani namazını günlük beş vakit kılması lazım. Beş vakit namazını, abdestini Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine göre teker teker delillendirmekten aciz. Bunlara göre yapmıyor. Yani Normalde kendisine farz olan şey bu ki. Yani Kur'an'a ve sünnete muhatap olmak, naslara muhatap olmak demek bu demek. Yani her fert Allah'a kulluğunda kendisine farz olan neyse bununla ilgili olarak Kur'an'a ve sünnete doğrudan muhatap olmalı. Ama Allah'ın sıfatları, itikadi konular, umumi meseleler, helal-haram konuları bu herkesin üzerine düşen şeyler değil. Bu ilim erinin, işte ilimde derinleşen bir sınıf. Ümmet adına üstlendikleri bir vebaldir. Bu onların yapması gereken bir şeydir. Yani İbn-i burada herkesin bu konulara dalmasından bahsediyor. Bugün selefilik diye mesela maalesef bu daveti böyle lanse ettiler. Selefilik demek işte Allah nerede? Allah'ın sıfatları, el sıfatı, ayak sıfatı. Bunlar tartışılıyor. İnsanlar bu konuda çatır çatır konuşuyor. Tamam bu konuda sayı akideye sahip olmak güzel bir şey. Buna yönlendirmek güzel bir şey ama insanlara birebir kulluğunda farz olan şeylerden cahil kimselerin bunlar tartışması daha da bir abes. Böyle konular insanları sapıklığa götürür. Yolu bilmeyen, yani ittibayı, din konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy'e daha doğrusu, vahiy'e birebir ittibayı bilmeyen insanlar eğer ilahiyat hakkında konuşmaya kalkarsa, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşmaya kalkarsa, akidevi meseleler hakkında konuşmaya kalkarsa, helal haram hakkında konuşmaya kalkarsa mutlaka bir sapıklık ortaya çıkarır bunlar. Batıl olan sözler şeytan Bunların dilinden sadır eder. Çünkü şeytanın aradığı şeyler bunlar. İnsanların kendilerine farz olan asli vazifelerini unutturup da onların üstüne vazife olmayan şeylerle meşgul etmez. Bu yüzden Ebu Davud Rahimullah'ın süneninden e, seçtim dediği dört tane hadisten birisi şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişinin, Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmez. Yani kendisini ilgilendiren şeylerle meşgul olup da kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmaması Müslümanların güzelliğindendir. Yani her Müslüman üzerine vazife olan işle meşgul olmalı. Bunu ihmal eder de üzerine vazife olmayan konularda konuşursa adam inanın abdest almasını bilmiyor. Abdestin nelerin bozduğunu bilmiyor. Abdestin bidatlerini bilmiyor, bidatler üzerine bir şeyler yapıyor. Namaz nasıl kılınır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı nasıl kılardı? Bu konuda sahih dini araştırmamış, bilakis kulaktan dolma, yani biz buna kulaktan dolma diyoruz, her ne kadar kita, kitaptan okuma şeklinde bile olsa, mezheplerin kitaplarını okuyor, takılde dayalı kitapları okuyor, ve kıyasa dayalı kitapları okuyor, namazı buradan öğreniyor. İlmeal'den öğreniyor yani. İlmeal derken sahih ilmelden bahsetmiyoruz, yani hadislerle kaynaklandırılmış ilmeal'den bahsetmiyoruz. Falanın görüşü ve filanın görüşüyle e, depolanmış, karma karışık şeylerin doldurulduğu. İlmiyallerden bahsediyoruz. Mesed-i fıkhı. Namazını adam bundan öğreniyor. Ama bu adamın tutup da tekfir meselelerinden rahatça konuştuğunu görüyoruz. Adam yani e, sahih kaynaklara göre, vahyin delillerine göre, abdest namazı, üzerine farz olan şeyi bilmiyor. Kendi lehine neler helal, kendi aleyhine neler haram, neler yasak, e, ferdi mükellefiyetlerini bilmiyor. Ama... Seni Müslümanlığında sınamak için diyor ki, çocuğunu okula gönderiyor musun? Oygulanıyor musun? İşte mahkemeye başvuruyor musun? Yönetici falan filan. Bunlarla direkt dinin temel şeyi bu. Tağut'u reddetmek. Tamam, biz bunlara karşı değiliz. Yani tagut öğrenilmeli, tağut'u reddetmek sahih veçili öğrenilmeli. Ama bu konularda kendi üzerine farz olan vazifeleri terk etmiş kişiler Aleğlıkla konuşunca işte herkes önüne gelen tekfir ediyor, nerede duracağını bilmiyor, neyi konuşacağını bilmiyor, kime nasıl davranacağını bilmiyor. Ve neticede şu çıkıyor, şeytanın sağdan yanaşmasıyla bu işte dini tutan, hakkı bilen, şuurlu bir Müslüman kendince ve bunun dışında kalan herkes de batıl yolu tutmuş, küfre girmiş, şirkin içinde falan filan bilginlisi de dahil buna, bilgisiz de dahil. Cahil de dahil. Bilenleri de bilen müşrikler, bilen kafirler şeklinde bunun kafasında. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisinde bildirdiği vakaya gidiyor bu kimse böyle hareket edenlerin durumu. Toplum helak oldu diyen kimse o toplumun en çok helak olanıdır. Yani topluma böyle bir hüküm veriyor. Halbuki kendisi o hükmetli toplumdan daha fazla ila olmuştur. Vaka olarak da böyledir. Adam mesela hüccet ikame ediyor kendince. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. O hükmetmeyenleri tekfir etmeyenler de bundan hareketle tekfir ediyor. Herkes kafir. Kendisi de Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir kimse mi? Şimdi bu adamın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi için bu konularda bunun yönetici olması lazım. Senin hükmedeceğin alan neresi? Yani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte kafirler onlardır, fasıklar, zalimler onlardır diye Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu şey, bütün Müslümanlara kuşatan bir ifade. Yani bütün Müslümanlar muhatap bu ayete. Senin hüküm alan neresi? Senin Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğin alan neresi? Ben kendi abdestine hükmedebilirim. Yani eğer bir toplumun ferdi bir kimse ise, ilmehli değilsem mesela. Ben kendi kulluğumda hükmederim. Abdestimde hükmederim. Abdestim bozuldu mu bozulmadım Burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmem lazım. İşte sakalımı keser miyim, kesmez miyim? Kısaltır mıyım, kısaltmaz mıyım? Saçım ne şekil olmalı? Kılık kıyafetim nasıl olmalı? Benim eşimle, çoluk çocuğumla, arkadaşlarıma ilişkim nasıl olmalı? Alışverişim nasıl olmalı? Ben buralarda Allah'ın indirdiğiyle hükmedebilirim. O halde benim bu konularda Allah'ın indirdiğine muhatap olmam lazım. Ama ne Arapça biliyorum, ne Kur'an biliyorum, ne sünnet biliyorum icabında Kur'an okumayı bilmiyor adam. Ama bu konularda hüküm veriyor. Kime hükmediyor? İşte yönetici Allah'ın indirile hükmetmiyor, kafirdir. Onun meselesi Allah ile kendi arasında şu an. Yani o eğer Allah'ın indirile hükmetmiyorsa, evet bunun bir vebali var. Sana düşen ne bu konuda? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onların yüklendikleri, onlara sizin yüklendiğiniz sizedir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete e, şefkatli Allah Azze ve Celle ayetinde bildiriyor. Merhametli ve şefkatli ümmetine karşı. Yani bu ümmetine cennete kendilerini sokacak her şeyi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi bildirmeden ayrılmamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra Zalim yöneticilerin geleceğini bildiriyor. Mesela Raj hilafetin 30 sene sürmesi demek ne demek? 30 senesinden sonra, 30 sene sonra ne olacak? Allah'ın indirdiği dışında bir takım hükümler başlayacak demek değil mi? Daha ilerisi zalim yöneticilerden bahsediyor. Peki zalim bir yönetici için Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor denilebilir mi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetseydi bu zalim olmazdı. Allah'ın indirdiğiyle her konuda hükmetseydi raşit halifelerden olması gerekirdi bunun. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra hilafet 30 sene. Ondan sonra sırcı sultanlık diyor. Yani içerisine Huzeyfer Radiyalan hadisinde geldiği gibi hak ile batılın karıştığı bulanıklığın olacağı yönetimler gelecek diyor. Öyle bir zamandan bahsediyor ki yönetici de olmayacak yani. Halife de olmayacak. Bunların hepsini veriyor, bildiriyor değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ama şu kendi üzerine farz olanları terk etmiş, Allah'ın indiriliğiyle hükmet mazifesini terk etmiş kimseler var ya kendi hayatlarında Allah'ın indiriliğiyle hükmetmeyen kimseler, fakat yöneticileri Allah'ın indiriliğiyle hükmetmiyor diye tekbir eden kimseler insanlar tekbir ederken yani yöneticilerden hareketle diğer insanlar da tekbir ediyorlar burada ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan acaba bu kimseler bu ümmete daha merhametli. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları cehenneme düşürecek. Hatta küfre bunların iddiasına göre şirket düştüğü bir konuda bunu beyan etmeden ayrılmış demektir bu. Kendisinden sonra zalim yöneticilerin geleceğini yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yöneten yöneticilerin geleceğini bildi halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalpleri mecusi kalbi gibi diyor kimisinde. Sırtına vurup malını alsa bile yani zulmetse, zulmen malını alsa bile bu konuda itaat diyor. Böyle bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisleri ortada. Ama bunlar diyorlar ki, bunları tekfir etmeyen de cehennemliktir, kafirdir, müşriktir. Yani bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemesi gerekmiyor muydu? Ümmetine bu uyarıyı öncelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapması gerekmiyor muydu? Demek ki ittiba etmeyi bilmiyor bu insanlar. Abdestinde Allah'ın indirdiği ve hükmetmediği için. Resul'e ittiba etmediği için, namazında bunu yapmadığı için, haccında, zekatında ve başka işlerinde bunu yapmadığı için din öğreniminde de bunu yapmıyor. Fakat din şunlardan ibaret. 5-6 madde oy kullanmak, oy kullanan kafir, işte çocuğu okula göndermek, falan filan, belli kalem meseleler, askerlik yapmak falan. Din bunlardan ibaret ama dikkat edin bunların hepsini bildi halde yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'ın izniyle kayıpla, kaybı bildirmekle görevli ve bugün sizin dininizi tamamladım diye kendisine ayet inmiş, dinle ilgili hiçbir şeyi açıklamadan bırakmamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ileride askerlik olacak sakın bunlara asker olmayın kafir olursunuz, oy gibi bir şey çıkacak O yatarsanız kafir olursunuz böyle bir şeyi net bir şekilde bildirmemiş olsun. Yani İslam'a giriş La İlahe illallah ile oluyor, bu söz ile oluyor, bu basit. Bunu bildirsin ama La ilahe İllallah'ı bozan şeyleri bildirmemiş olsun, bu düşünülemez. Vaka olarak e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti takip edilmediğinden, ittiba edilmediğinden, ferdi hayatta ve toplumsal hayatta, e, vahyin dışında insanlar konuşmaya alıştığında, yani bu kendisi olmayabilir ilk konuşanı. İlk konuşanı falanca bir alim olabilir. Bu bu alimi takliden zamanındaki durumlara hükmediyor olabilir. Önemli değil. Vahyin dışında rahatça konuşmak, alışkanlık haline geldiği için bu ümmette şeytan bu yönünü saptırmıştır insanları. Vahiy bir şey diyor, vahyin üstüne ek bir şeyler daha katıyor. Ek hükümler daha çıkarıyor insanlar. Bunları da katıyor. Bunu birer yol menheç haline getirmişlerdir. İşte selefin bütün mücadelesi böyle menheçlere karşı çıkmaktır. Mesela zühdiyat hakkında, nefis tezkesi hakkında sufiler, sahabenin konuşmadığı, Allah Resulü'nün anlatmadığı bir takım yollar icat etmişler. Selef hemen bunlara reddiyesini vermiş. İşte rafıziler değişik bir şeyler söylemiş Ali Radiyalan ve Eylübeyt hakkında aşırılıklarla ilgili. E, selef hemen bunlara reddiyesini vermiş. Kader hakkında bir şeyler söyleyen çıkmış. Selef sert bir şekilde e, Bunların hepsini dışlamış. Bakın şuna dikkat edin. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam 73 fırka diyor. Biri hariç hepsi ateşli olan 73 fırka. 72 tane fırka var yani. Bu demektir ki ehli sünnetin selefin menhecini gözeten bir kimsenin en az 72 milletten İslam dahilinde düşman olacak. Dışarıdakileri hiç katmıyoruz. Yahudisi, ateisti, komünisti, Hristiyanı vesairesi. Bunları hiç katmıyoruz. Bunlar zaten standart düşmanlar. İslam düşmanları, İslam adı altına Kur'an'ı kullanarak, sünneti kullanarak icabında Kur'an ve sünnet delillerini tahrif ederek selefin menhecinde durduğun için sana 72 fırkadan muhtemel saldırı olması mümkün. Kader inancın var, Selef'in söylediğinin dışında bir şey söylemediğinde Cebriye sana tosluyor, düşmanlık ediyor. Kaderiye sana tosluyor, düşmanlık ediyor. Ve sen de bunlara düşmanlıkla mükellefsin. Yani düşmanlık dediğimiz buğz etmek, Allah için buğz etmek. Yani hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır bu Allah azze ve celle? Sen hakkı bilirsen bunun dışında kalan, buna aykırı olan şeylerin hepsini reddetmek zorundasın. Sahiplerini de, bu görüşün sahiplerini de, bu görüşlerin kendisini de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözü söylerken bugün insanlar çıkıp bazı kimseler işte bu üzerine vazife olan ilimleri terk edip de vazife olmayan meselerde konuşan insanlar ya din bu kadar zor olmamalı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle zamanda dine sarılmak, sünnete sarılmak, kora tutunmak gibi. Allah Resulü bunu söylüyor. Zor olan ne o zaman? Bu dinde sebat etmek zor. İmanını teslim edince kadar, nefesin son nefesinde teslim edince kadar imanını korumak zor. İman etmek kolay. Hakkın delilleri çok net. Elhamdülillah bize de ulaşmıştır. Allah'a ve Resulüne iman etmek, yani bunu ikrar etmek, tasdik etmek çok kolay. Tasdik ettin. Burası basit. Ama bundan sonra kolay bir şey yok. Allah Azze ve Celle kitabında bildiriyor bakın. Sizden öncekiler şöyle şöyle imtihan edilmedikçe, iman edilmedikçe demekle bırakılmadılar. Siz de aynı şekilde imtihan edilmedikçe siz de bırakılmayacaksınız, Başı boş bırakılmayacaksınız. İnandığın değerlerin, savunduğun sözlerin imtihanı seni bulacak. Allah seni bunlarla sınayacak. Konuştuğun laflarla, sağda solda konuştuğun laflarla ben buna iman ettim, ben buna davet ediyorum dediğin anda sen bunu nasıl Allah seni imtihan edecek. Bakalım nerede duruyorsun sen? Sözünün arkasında mısın? Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey işte Selefin menheci. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bir kor parçası tutmuş gibi insanların zorlanacağı bir menheç bu. Yani bunu anlamak zor değil, itikad etmek zor değil. Amel etmek zor. Bunda sebat etmek zor. Bir gün, iki gün bunda ee, Hoşuna giden yerlerde uyarsın. Öğleleriyle karşılaştık. Adam işte çoraba mesletmek güzel, kolay. Sünnette var bu ruhsat. İşte iftar meselesi. Ne bileyim namazlar cem. Namazı kısaltma falan filan. Seferlik mesafesi, seferlik müddeti. Bunlar güzel şeyler. Yani kolay gelen şeyler. Çünkü sünnette gelmiş. Din bu kadar zor olmamalı. Evet. Bak din ibadetlerinde Allah kendisine kullukta kolaylaştırıyor. Size... Emrettiğim şeylerde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gücünüz yettiği kadarıyla yapın. Ama sizi yasakladığım şeylerde derhal ona son verin. Sen bu kolayları yasaklarda arıyorsan, bir kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete tebliğ ettiği dinin ana menhecine, ana caddesine mukalifet edersin. İbadetleri Allah Azze ve Celle kullarına alabildiğine kolaylaştırmıştır. Adam bunlarda selefili derhal kabul ediyor işte namazı kısaltırım, çoraba mes yaparım, cem yaparım falan filan. Ama bir düğün yapıyor, kadın erkek karışık. Evinde harem yükselamlık yapmıyor. Vesaire vesaire. İşte çocuğunu okula gönderiyor, hiç tınlamıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor buna. Diğer meselelerde, yani hakkında yasak vaki olan, kafirlere benzemekten yasaklayan veya tehdit gelen konularda, buralarda hiçbir şey yok. O zaman, Buna telfik deniliyor. Mesela mezhep mensupları için telfik meselesi, mekruhtur derler veya haram diyenler var. Onlar için dört tane halk mezhep vardır. Dört mezhebin kolay ruhsatlarını alıp da bu ruhsatlarla amel etmek haramdır diye söylerler. Dörde ayrı bir şeriat gibidir mezhepcilerin indinde. Bunların kolay taraflarını alırsan olmaz. O yüzden mutlaka mezheplerden birisine uyacaksın der. Bu doğru. Yani onların şeylerine göre bu doğru. Dört mezhepte haksa madem ben dört mezhebin kolay yanlarını alayım, bunu mezhep ehli de kabul etmez. Biz ise şunu söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir ruhsat sabit olmuşsa bu ruhsatla amel ettiği için hiç kimse kınanamaz. Bilakis biz burada şu hadisi düşünürüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah kendisine azimetlerle kulluk edilmesini sevdiği gibi, ruhsatlarla da amel edilmesini sever. Ruhsatlar eğer Allah'tan, Resulünden gelmişse eyvallah. Buna hiç kimse karşı çıkamaz. Hatta bu hadisi düşünerek kişi bu ruhsatta da amel edebilir. Allah bu ümmete kolayla dilediği için e, çeşitli konularda ruhsatlar tayin etmiştir. Bu Allah'tandır, bir ikramdır. Bunu kabul edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Yasakladığım şeylerden diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Derhal son ver, Derhal ondan uzaklaşın. Bu hadis ana caddeyi gösteren bir hadis. Yani Allah'a kullukta ana caddeyi gösteren bir hadis. İbadetlerde kolaylık. Mesela buzağı kesme olayını bilirsiniz. Sıradan bir buzağı kesseler Yahudiler Allah'ın emrini yerine getirmiş olacaktı. Herhangi bir buzağı. Kim Allah'a ibadeti, Allah'ın emri olan bir şeyi zorlamaya kalkarsa Allah ona onu zorlaştırır. Kim bu dine karşı ibadetlerde zorlu ararsa kendi aleyhine dini zorlaştırır ve yapamaz hale gelir. Deli kırılır bu dine karşı. Bu din metindir. Yahudiler ne yaptılar? Nasıl bir sığır? Ey Musa Rabbine sor da bize açıklasın. Ey Musa Rabbine sor rengini açıklasın, şunu açıklasın, bunu açıklasın diye diye her bir soruşta Allah Azze ve Celle bunlara o sığırı zorlaştırdı. Kesmelerinin daha zor olduğu, daha değerli bir sığıra doğru gitti. Tesir dersinden hatırlarsınız. En son sadece bir sığırın vasfı netleşti ki o bir sığır sadece bir kişi dedi ve o adam da şunu söyledi. Bunu kestiğiniz takdirde derisinin içini altınlarla doldurmadıkça ben size bunu vermem. Artık mecbur kaldır, onu kester ve altınları da o şekilde Adama verdiler. Yani onlar Allah'ın emrine karşı zorlamaya gittikçe Allah onlara zorlaştırdı. Halbuki sıradan bir sır kesselerdi ilk başta, lamını cimini sormadan derhal bu böyle olu verecekti. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki, sahiden curuza, temiz toprak, Temin meselesinde mesela, insanlar zorlaştırmış. Mezheplerde teyemmüm zorlaşmış. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Diğer cinsinden olan herhangi bir şeyle teyemmüm ettiğin zaman, bitmiştir. Sefere çıktığınız zaman namazı kısaltmanıza size bir zorluk, sıkıntı yok. Günah yok diyor Allah Azze ve Celle. Bu iyi ama ey Rabbim yani bu sefer nasıl bir sefer? Ne kadar mesafe gitmeliyim? Kaç gün kalmalıyım? Bak bunu insanlar çıkarıyor. Yani bunun gibi meseleleri çoğaltmak mümkün. Bunlar takva adına yapılmış şeyler. Çoraplara mes veya meslere mes meselesinde işte çıkarılanları biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olanlar ortadadır ama insanlar bununla kanaat etmemiş. Ya işte insanlar rastgele her mesle mes etmeye kalkarlar, delikli meste mes olmaz, ince meste mes olmaz, ayakta duramayan mesle, şu kadar kilometre gitmeyen mesle falan filan mes olmaz diye herkes bir şey çıkarmış. Ve bunlar da, bunu çıkaranlar da iyi niyetle çıkarıyorlar. Bu ders almayışta. Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlerle gönderdiği vahye ittiba esası konusunda ders alınmadığından. Hep ümmetlerin problemleri aynı noktalardan ortaya çıkmıştır. Bir imam, bir alim iştihad ediyor. Yani samimi bir gayretle söylüyor bunu. Yani bu mesh hakkında söylenler, temim hakkında söylenler, Allah'ın dininde samimi olan imamlar tarafından söylenmiş sözler esasında. Ama bu biz imtihan ediliyoruz. O imamın söylediğiyle biz imtihan ediliyoruz. Tıpkı Ammar bin Yasir radıyallahu hanımanın söylediği gibi. Allah sizi diyor, imtihan ediyor diyor. Kendisine mi itaat edeceksiniz yoksa müminlerin annesi Ayşe'ye mi? Yanlış taraftasınız diyor. Ayşe radıyallahu yanında olanlara. Allah sizi müminlerin annesiyle imtihan ediyor. O müminlerin annesi, peygamberin hanımı. Yanında Talha var, Zubeyr var. Cemel Savaşı'nda. Cennette müjdelenmiş sahabeler var. Ama hak kimden yana? Ali radiyallahu anh'ın yanında sayı olarak cennette müjdenmiş sayısı Ali radiyallahu anh'ın yanında az onun göz dolduran özellikleri Ayşe radiyallahu anh'ın daha fazla gözüküyor işte Ammar bin Yasir radiyallahu anh'a diyor ki Allah sizi imtihan ediyor kendisine mi itaat edeceksiniz yoksa müminlerin annesine mi Allah bizi imtihan ediyor kendisine mi itaat edeceğiz yoksa alimlere hocalara mı hocalara itaat yani alimlere itaat burada da karşılıklar var Şimdi bir kimse bir ilim ehlinin hakka uygun delille ortaya koyduğu bir şeye uymasından dolayı asla onun taassupçısı olmaz. Taassup herhangi bir kimseyi hak ya da batıl hiç ayırt etmeksizin her konuda desteklemektir. Bir ilim ehli veya ilim ehli olan herhangi bir kabile, grup, herhangi bir grubu batıl da olsa, hak da olsa ben her türlü onun yanındayım demek taassuptur. Delili olsa da delili olmasa da ben onun yanındayım demek taassuptur. Ama hakkın delili üzere hareket eden bir ilim ehliyle beraber olmak taassup değildir. Bilakis o delilden dolayı Allah'a itaattir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Yani sizden olan emir sahipleri, sahabeden tefsirlerde gelmiştir bu i̇bn Abbas, Cabir-i ve daha başka sahabelerden. Bunlar alimlerdir diyorlar. Bizden olan emir sahipleri, yani onlar da bir yetki sahibidir. Ümmet adına, dini konularda, konuşma yetkisine sahiptir. Dünyevi konularda halifeler, idareciler, dünyevi konularda yetki sahibidir. Onlar dünyevi konularda iştahat eder. Alimler de dini konularda iştahat ederler. Bunlar emir sahipleridir. Eğer... Bu emir sahibi yani bir alim Allah'ın kitabından veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sünnet üzere bir emirde bulunuyorsa buna itaat etmek. Bakın bu ayetin gereği olarak Allah'a itaattir. Allah'ın izniyle bir itaattır bu. Ama Allah'tan veya Resulü'nden bir delil olmaksızın onun şahsi görüşünde bir itaatse din konusunda işte bu problemlidir. Daha çok kafaların karışmasına sebep olan şeylerden birisi şu, mesela menhecin ehli olan bir ilim ehli. Selefin menhecini almış, öğrenmiş, delillerini koymuş ortaya, selefin yolu bellidir. Burada mesela bidatçı tayin, fasık veya tekfir konuları, bu gibi konularda alimler söz sahibi, fetva makamındadır. Bu ilim ehli Allah'ın dinine göre şahitlik geliyor burada. Yani önündeki delilleri değerlendirir, Allah'ın kendisine nasip ettiği ilimle, lütfettiği anlayışla delilleri değerlendirir ve muayyen olaylara veya kişilere hükmeder. Bu muayyen olay veya kişilere hükmetme herkesin uhdesinde değildir. İlim ehlinin veya yetki sahiplerinin uhdesindedir. İşte bunların bu konularda verdiği fetvalar Yetki sahiplerine itaattır. Çünkü bu kimseler Kur'an'a ve sünnete şahitlik ediyorlar. Kur'an ve sünnetin gereğine göre falanca selefin yolundan sapmıştır, şöyle bir akideye sahip olmuştur, ayağa kaymış bu konuda. Buna karşı böyle böyle önlem alınması lazım. Her zamanda böyle insanlar bulunacak Allah'ın izniyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi. Hakkı savunan, batılı reddeden kişiler. Bunlar her zamanda bulunacak. Sağbe asrında nasıl varsa i̇bn Ömer gibi, i̇bn Abbas gibi, Cabir Radyalan gibi, Ebu Umame Radyalan gibi, Ebu Said Radyalan gibi onların ilim sahipleri nasıl kendi asırlarında bidat olarak ortaya çıkmış şeyleri reddetmiş, Allah ve Rasulü'nden gelen delillerle bunların iç yüzlerini ortaya koymuşlarsa ondan sonra tabiin, tebeut tabiin, müştehid imamlar, onlara tabi olan ilim ehli bunlar hep kendi asırındaki insanlara e, gereken şeyleri söyleye gelmişlerdir. Bu sebeple mesela Ahmet bin Hanbel e, Bişr el-Merisi hakkında hükmettiğinde veya Haris el-Muasibi'nin durumu hakkında hükmettiğinde veya veya bu gibi imamların böyle muayyen şahıslar hakkında hükmettiğinde bununla beraber oturmayın, bunun yanına gitmeyin, konuşmayın gibi şeyler söylediğinde Allah'ın kitabından, Rasulün sünnetinden delil nedir diye sorulmaz bu konuda. O zaten ona şahitlik makamındadır. O konuda söz sahibidir. Muayyen şahıslar için teker teker Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden delil aranmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de firavun adı var değil mi? Şeytan var, iblis var. Belli bir takım kimselerin isimleri var. Bunun dışındaki isimler, yine sünnette herkese böyle, bu konulardaki içtihat işte bu konuda yetki sahibi olan, ilim sahibi olan kimselerin üzerinedir. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 83. ayetinde de korku veya güvene dair bir haber ortaya çıktığında bunu sağda solda yaymışlardır. Şeytan neredeyse bu sebeple ayaklarını kaydıracak dinlerinden e, saptıracaktı onları. Halbuki onu yetki sahiplerine veya dinden istinbat sahibi, istinbat edebilen yani delillerden anlayan kimselere götürselerdi çözüm yolu buydu. Kendileri için daha hayırlı olacak diye Allah Azze ve Celle bu yönlendirmeyi de yapmıştır. Bugün insanların sorunu buradaki yetki aşımıdır. Bu konularda herkes konuşuyor. Fetva meselelerinde helal haram konusunda herkes konuşuyor. Sen eğer birisine bir şey söyleyeceksen, bir ayeti güzelce ezberlemişsen bunu söyle. Bir hadisi güzelce ezberlemişsen arkadaşına, kardeşine bunu rivayet et. Ama bunun üzerine söz söyleme. Sen de orada yanlış yapıyorsun. Sakın böyle yapma. Allah Resulü bak böyle buyuruyor deyip de böyle deme. Allah Resulü böyle buyuruyor. Hadis bundan ibaret. Daha ileri söz söyleme. Bildiğini anladığında kendine sakla. Herkes bağımsız anlayışıyla Kur'an ve sünnete bu yönlü muhatap olsun. Namazında, orucunda, ibadetlerinde, helalinde, haramında direkt bunlarla muhatap olsun. Naslara muhatap olsun. Ama Nas'tan anladığını bir başkasına dayatmaya kalkarsa bu yetki aşımıdır. Bu ilim ehlinin işi. Yani umumi fetvalar vermek. Yani şu nasıl şuna delalet ediyor diye. Neden ilim ehli? Çünkü ilim ehli bu konuda ihtisas sahibi olmuş. Vaktini buna ayırmış. Allah Azze ve Celle ona e, böyle bir imkan lütfetmiş. Eğer nasip ettiyse taklası oranında, Allah'tan sakınma oranında da anlayış vermiştir. Delilleri bilen kimse odur. Ve delilleri e, sunacak kişi de odur. Genel meseleler. Yani biz şunu kastetmiyoruz birilerinin dediği gibi. Avam olan veya ilim talebesi olan Kur'an, sünnet okumasın. Haşa, biz bunu söylemiyoruz. Bilakis herkes Kur'an ve sünnet okusun. Herkes kendi sorumluluğunca vahye muhatap olsun. Ama hüküm çıkarmaya kalkmasın. Mesela biz taklidin haram olduğunu söyleriz. Evet, taklit herkes haramdır. İlmehli der ki, avam mecbur taklit etmek zorundadır. Bu da doğru. Avam mecbur taklit ediyor da avam mecbur taklit ettiği için günaha giriyor eğer taklit ediyorsa. Ama avama düşen nedir? Delilden anlamayan kimse o konuda itimat ettiği bir ilim eline delili sorar, o delili söyler, o delile uyar. Bu delil ne kadar sahi, işte taklit edilmiş mi, ilgili hükümler nedir bunları bilmez avam. Bilme mükellefiyeti yoktur. Ama delili bilsin yeter. O delile göre hareket ettiğini bilsin yeter. Avamdan daha fazla bir şey istenmez. Avam bu konuda mecbur ilim ehline tabi olmak zorundadır. Ama taklitten sakınması gerekir. Yani delilsiz ilim ehli de delilsiz fetvalar verebilir. Delilsiz görüşler söyleyebilir. Ee, avam delil sorarsa İlmehli de bir hizaya gelir Yani rastgele konuşamaz Ben avamım Ben delilden anlamam sahihten, nasihten, mensuttan Bunlardan anlamam ama Ey hoca Bu konuda Allah'tan ve Resulünden Veya Selefin menhecinden İcmasından neye dayanıyoruz Bunu bilmek istiyorum Ona göre Güvenle amel etmek istiyorum der, Bunu sorar Delili öğrenir yani Anlamasa da o delille amel eder ama iştahat etme yetkisi yoktur. Yani taklit haramdır dememiz, herkesin iştahat etmesi demek değildir. Eğer iştahada ehilse iştahat eder. Gerekli ilimlere sahipse iştahat eder. Ehil değilse tabi olur. Delile tabi olur. İlim elinin deliline tabi olur. Evet, işte bu sebeple e, menheç, ilmi alma metodu. Uygulama metodu ve sunma metodu. Bunlar hepsi menhecin konusudur. İlmi nereden alacaksın, kimden alacaksın, kimden aldığına dikkat edeceksin. Alırken göstermen gereken edepler var. Uygulama metodu, nasıl amel edeceksin, sonra bunu nasıl aktaracaksın, kimlere ne şekilde aktaracaksın. Bunların hepsi menhece ilgilendiren konulardır. İşte bu menheç konularındaki sapmalar sebebiyle büyük büyük fırkalar ortaya çıkmış. Akidevi konular yetkisiz kimseler tarafından, sahabeden bir öncüsü olmaksızın, imam olmaksızın sonrakiler tarafından ilk defa dile getirilmiş meseleler olarak ortaya çıkmış geçmişte. Bugün bu fırkaların uzantıları olan kimseler, farkında bile olmadan bunları gündeme getiriyorlar. Önceden atılmış bidatlere tabi olarak bunları dillendiriyorlar. Selef bu sebeple tabi olun, bidat çıkarmayın derken hep şunun altını çiziyorlar. İlk nesil. Yani Selefin Saadenin yoluna tabi olun. İbn-i Mesud radıyallahu sözü de bu türden şeyler. İbn-i Mesud sözünün devamında hani demişti ya insanların kendi üzerine farz olan Allah'ın farz şeyleri terk edip de Allah'ın sıfatları gibi konularda konuşmaya başlamaları. Bu zamanda kaçın diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Diyorlar ki Ey ee bu Abdirrahman böyle bir kimse nereye kaçsın? O da şöyle cevap verdi. Kalbi ve diliyle kaçsın. Bidat ehlinden hiçbiriyle oturmasın. Yani kendi üzerine düşenleri terk etmiş bu nesil, Allah'ın sıfatları, itikati meseleler, helal haram, umum meseleler hakkında konuşan kimseler bidat ehlidir. Bunlardan hiç kimseyle oturmasın diyor bakın İbn-i diyorlar. Yine tabi olun, bidat çıkarmayın, bu size yeter, her bidat sapıklıktır demiştir. Başka bir yerde şunlar söylüyor, Büyün içinde daha da büyüdüğü, birazı terk edildiğinde sünnet terk edildi, denileceği bir fitne sardığında haliniz nasıl olacaktır? Şöyle denildi, böyle bir şey ne zaman olacak Ey Ebu Abdurrahman? O da dedi ki, bu alimleriniz gidip cahilleriniz çoğaldığında, okuyucularınız çoğalıp fakihleriniz azaldığında, adam okuyor ama, yani adam diploma sahibi, profesör icabında, ama fakihleriniz azaldı. Yani fıkıh yok, dini anlayış yok. anlayışının anlayışın olması, olmaması neden? O dinle amel etmiyor da o yüzden. Allah hayrını dilediği kimseyi bu dinde fakih kılar, anlayışlı kılar buyuruyor. Yani öğrendiğiyle amel eden kimse, öğrendiğiyle amel edecek ki Allah onun hakkında hayır dileyecek, ilmine bereket verecek, anlayış verecek. Başkalarının göremediği, anlayamadığı şeyleri Allah bu kimseye anlamayı nasip edecek. İnsanlar ihtilaf ettiğinde Isabeti, isabetli olanı deliliyle bilmek fıkıhtır. İbn-i diğer bir rivayet bu şekilde. Fıkı böyle tarif ediyor. İnsanlar ihtilafa düştüğünde, yani hak nedir, batıl nedir, ayırt edemediklerinde, çeşitli görüşler ortaya koyduklarında, hakkı gören kimse fakihtir. İşte Allah, hayrını dilediği kula, insanlar ihtilaf ettiği zaman, hakkı görmeyi, deliliyle bilmeyi lütfeder. Okuyucular çoğaldığı zaman, Okuyan çok, delilden bahseden, kitaptan, sünnetten bahseden çok ama fakih azaldı. Diğer bir hadiste bulunuyor ki Allah münafığa iki şey nasip etmez. Bunlardan birisi dinde anlayış, fıkıh. Münafık olan kimseye Allah bunu nasip etmez. Yani dile getirdiği şeyle amel etmeyen, öğrendiğiyle amel etmeyen kimseye Allah bu anlayışı nasip etmez. Ahiretlik işlerle dünyalık talep edildiğinde, ve dinle ilgili olmayan şey için ilim öğrenildiğinde, ahiret yani Allah katındaki nasip arzulanan bir şeyle dünyalık talep edildiğinde, adam Arapça öğreniyor ama bu Arapçayı muskacılık için kullanıyor, mevlut okumak için kullanıyor, işte Kur'an-ı Kerim'i insanlara şarkı gibi okuyup, Cebellezi yapmak için, cepleri doldurmak için yapıyor. Ve Allah rızası dışında bir şey için din gayesi dışında ilim öğrenmek. Yani kullara farz olan ilim belli. Adam kulluğunu bilmiyor ama üniversiteyi okumuş, matematik okumuş, kimya okumuş, biyoloji okumuş, bilgisayar okumuş, şunu okumuş, bunu okumuş. Elinde diplomalar var ama kulluğu bilmiyor. Allah kendisine neyi farz kılmış bilmiyor. Bu sebeple adam, profesör, mühendis gidiyor İskender, Evrenosolu gibi bir angotun peşinde onun peygamberliğine iman ediyor. Dini hakkında kör. Profesör bu. Kaç tane? Dünya işini e, elde etmek için ilim tahsil ediyor. Üniversiteler okuyor. Amerika'larda da okuyor, şunları da okuyor, bunlar da okuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki Allah Dünya işlerinin alimi fakat ahiret işlerinin cahili olan kuluna buğz Yani bakmayın burada mesela insanın kendisine farz olan ilimleri terk etmesinde, yani şu hadisin da aslında bu profesörler değil sadece, hepimiz giriyoruz. Şimdi adam ehliyet alacak, ilkokul bile okumamış, okuma yazma bilmiyor. Bu adam ehliyet alıyor. Niye? Çünkü dünya işinin yürümesi lazım. Cebine ehliyet koyması lazım. Okuma yazma bilmeyen adam sürücü kursu rehberini neredeyse ezberliyor, öğreniyor. İşine gelince öğreniyor. Bu adama Kur'an oku, Kur'an öğreniyorsun ben yapamıyorum dilim dönmüyor diyor. Neden? Çünkü peşin değil Kur'an hakkında verilecek ücret veya ceza. Peşin değil. Ama ehliyet almadığında gelecek ceza veya verilecek ücret peşin. Hemen bu dünyada karşısına çıkacak. O yüzden bunun için gecesini gündüze katıyor. Okuma yazma bilmese bile ehliyet sahibi oluyor bu adam. Ama Allah'ın vaad ettiği şey hakkında cenneti vaad ediyor, cennemle teddit ediyor. Bu konu onun umurunda değil. Ona daha çok var. Evet. Said bin el-Müseyyyeb Rahimullah diyor ki insanlar Rableri ve melekler hakkında tartışıklarında şeytan onlara görünür ve onlara putlara tapılmasını teklif eder. İnsanlar Rableri hakkında ve melekler hakkında bugün sapan fırkaların hepsinde işte Allah Azze ve Celle hakkındaki itikat konusu melekler yani ilahiyat konular dediğimiz konular böyle bir muamma şeklinde tartışmalıdır. Çünkü kelam kapılarından girilmektedir. Vahyin söylediği yerde, selefin durduğu yerde durulmuyor. Bunu işte ilimsizlik, akılsızlık düşünmemek olarak lanse ediyorlar, donukluk olarak lanse ediyorlar bunu kalmamak için kelam yapıyorlar. İşte kadere şöyle iman edilir. Allah azze ve celle böyle iman edilir. Sıfatları hakkında falan bunlara kelam dahil oluyor. İşte o zaman iblis diyor Said bin İsheyb onlara putlara tapmayı teklif eder. Yani uzak değil. Bakın Kevseri'ye. Zındık diyoruz yani Zındık el Kevseri. Muhammed Said el Kevseri. Ebu Hanife'nin putperesti. Ebu Hanife'yi put edinmiş. Hata da yapsa, isabet de yapsa her türlü Ebu Hanife'nin arkasındayım diyen birisi yani. Akidevi meselelerde selefe düşmanlık eden. Yani selefin durduğu yerde duranları mesela İbnu Huzeyme rahimehullah'ın Kitabut Tevhid'ini şirk kitabı diye isimlendiren bir insan. Yani Allah'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı şekilde iman etmiş şirk diyor. Neden? Çünkü Ebu Hanife ekolünden, Ebu Hanife o itikatta değildi ama Ebu Hanife'ye nisbet edilen ekolden ne öğrenmiş? Allah'ın eli, haşa, yani eli yoktur demeye getiriyorlar. Ayağı yoktur, gülmesi yoktur. Böyle bir itikat Hadislerde, ayetlerde bu var. Buna putperestlik diyor. İşte Allah'ı mahlukata benzetmektir bu diye. Selefe yükleniyor, düşmanlık ediyor. Şimdi bu adam, bakın Allah hakkında, melekler hakkında, itikadi, ilahiyat meseleleri hakkında selefe, düşmanlık ederek bir şeyler yaptı. Bir sürü kitaplar yazdı değil mi? Ne diyor Said bin el-Müseyyip? Vallahi dediği aslında aleni olarak ortaya çıkmıştır. Şeytan bunlara putperestliği teklif eder. Aynı adam kabirlerden istigaseyi savunuyor. tevessülü savunuyor. Putperestliği savunuyor yani kabirlerden yardım isteyebilirsiniz. Bunu savunuyor bu adam. Buna dair e, müstakil de kitabı var Kevseri'nin. Kabirlerden yardım istemenin cevazına dair. Sonrakileri, maturidi, sufi kesimlerin e, elinde bayrak gibidir. Ebubekir sifil gibilerde halen bunun arkasında şey yapıyorlar. Abdülfettah'ı bu kutte vardı, geberdi gitti. O da bunun bayraktarlarından birisiydi. Onun öğrencisiydi. Bunların yaydığı şeyler sebebiyle sufilerin eline bu sefer hadislerden, ayetlerden tevil edilmiş deliller geçti. Bunlar artık kabirlere seslenip putperestlik yaparken hadise dayandığını zannederek yapıyor. Oydurma, asılsız veya tevil edilmiş bir takım delillere dayandığını söyleyerek yapıyorlar. Rabıtayı yaparken yani insanın güleceği şekilde tevilleri Abuksubuk şekle getirerek Rabtaya delil getiriyorlar, ayetleri getiriyorlar, hadisleri getiriyorlar. Biz de ayet hadise uyuyoruz diyorlar ondan sonra. Yani bu insanlara hayır kardeşim siz Kur'an ve Sünnet'e muhalefet ediyorsunuz, Kitab Sünnet takmıyorsunuz da diyemiyorsun. Öyle diyoruz ama olur mu ya biz bak Kitaba Sünnet'e dayanıyoruz, zannını bunların eline verdi. Bu adamlara bakın iblis put süsledi. Kur'an ve sünnet adına putperestlik yapıyorlar bunlar. Medeti Abdülkadir demeyi neden şirk olsun diyorlar. Vesaire vesaire. Ömer bin Abdülaziz de şöyle der. Sünneti ancak kendisine aykırı hareket edildiğinde ortaya çıkacak olan sapmaları bilen koymuştur. Yani Allah Resulünün diliyle, fiilleriyle Allah koymuştur. Allah Resulünden sonra ortaya çıkacak olan sapmaları ve fitneleri Bilen bir kimse koymuştur bu sünnetleri Onlar tartışma konusunda Halbuki sizden daha güçlüydüler Yani isteseler onlar tartışırlardı Ama onlar tartışmaya girmediler Yahu işte falanı çiziyorsunuz Sapık diyorsunuz bidatçı diyorsunuz Ya hüccetikame ettin mi deniliyor yani Selef'in Selef böyle bir metodu yok Adam bir sapıklık ortaya koymuşsa Onunla alaka kesiliyor Mesafe konuluyor Konuşmak yasaklanıyor Müteşabihlere tutunuyorsa bir insan, müteşabihlere tutunup e, sahip olduğu düşünceleri, ya işte bir de benim delillerimi gör diyerek getiriyorsa, bununla konuşmak, tartışmak yasaklanıyor. Selefte böyle bir şey yok. Ömer bin Abdullah Rahimullah işte buna dikkat çekiyor. İsteseler onlar da tartışırlardı. Tartışma konusunda onlar güçlüydü. Bu konuda tartışabilecek ilimleri vardı. En başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bidat ehli olduğundan dolayı değil sadece bir batıl ortaya çıktığında Ali radiyalan gibi birisinden bile olsa kalkınıyor gece namazından kalkın diyor ki Ali radiyalan Allah'ın Resulü nefislerimiz canlarımız Allah'ın elindedir dilediği zaman uyandırır diyor. Doğru bir söz söylüyor esasında. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cevap vermiyor istese verir. Arkasını dönüyor çıkıyor gidiyor ellerini dizlerine vurarak insan gerçekten çok tartışmacı yaratılmıştır diyerek. Yani bizim yolumuz bu değil. Tartışma değil. Hak'tan sapmış kimselere yani müteşabihlere tutunup da e, batıl bir takım deliller, Kur'an ve sünnet delilleri esasında ama müteşabih diyoruz buna. Müteşabih ne demek? Herhangi bir naz nesk edilmişse, tahsise uğramışsa, takyid edilmişse, sınırlanmışsa, bu sınırlanmış olan delili getirdiği zaman bir kimse Kur'an'dan, bu Müslim'den bir hadis bile olsa, yani sahih bir delil bile olsa eğer e, bu sayılan unsurlara uğramışsa o müteşabih bir delildir. O müteşabihlere tutunmak isteyen bir kimsedir. O yüzden biz e, şunu boşuna söylemiyoruz. İlim ehlini hatalı bulmak, eleştirmek yine bir başka ilim ehline düşer. Çünkü başka bir ilim ehli, diğer bir ilim ehlini eleştirirken bu usulü bilir, onun dayandığı delilleri bilir. Bunların buluşacağı kayıtlar vardır. Ama cahiller bu konuya girerse Adam tutuyor, Bukhari müslim hadisi olabilir. Bir tane hadise alıyor, o hadise tutunuyor. Onun aleyhinde yani cem edilmesi gereken, takhid eden, sınırlayan, tahsis eden başka deliller var. Bunlara hiç sarfı nazar etme. Ben delil üzerindeyim, bak ben delil üzerine hareket ettiğim için bana tavır konuluyor diyor ondan sonra. Hayır, sen müteşavihlere tutunduğun için tavır konuluyor sana. Haddin olmayan konularda... Boyunu aşan işlerde girdiğin ve başkalarının da ayaklarını kaydırdığın için sana bu tavır konuluyor. İmni Amr radiyalanmanın hadisinde, Allah Resulü'nden aktardığı hadisinde bildirilen şeye muhalefet ettiğin için sana tavır konuluyor. Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle kaldırmaz. Fakat alimlerin canlarını alır, geriye insanlar cahilleri önder edinir ve cahillere yani yetki sahibi olmayan kimselere fetva sorarlar. Bunlar da cevap verir reyleriyle, görüşleriyle. Ee, cevap verirler ve hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar ilmin yolları var ilim öğrenmenin yolları var bunun zahmeti var katlanılması gerek sen bunu elde etmeden işte ben de Kur'an ve sünneti okuyorsan ben de hüküm çıkarırım ben de ahkam keserim diyorsan işte bu menheç bozukluğudur bu ayak kaymasıdır şeytanın bu ümmetin arasında fitneleri sapıklıkları soktuğu en önemli birinci kapıdır bu Vasıl bin Ata'nın Mutezile fikrini Uhmet arasında bulaştırması bu yüzdendir. Haricilik fikrini Uhmet'in arasında sokan unsur nedir? Hatırlayanınız var mı? Zülhüveyse'r Temimi. Ne diyor bu adam? Ey Allah'ın Resulü Allah'tan kork diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a söylüyor. Bu adil bir taksim değil ey Allah'ın Resulü diyor. Bu adalet, hak gözetilmiş bir taksim değildir diyor. Allah Resulü'ne Allah'tan kork diyor. Yetki aşımıyla başlıyor bu iş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi bu adamın soyundan öyle kimseler gelecek ki okunyaydan çıktı çıktığı gibi dinlen çıkacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada yani şu konuda değil dikkat edin. Şu hadisi söyleyen kişi zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kibir sahibi mesela Bakara suresindeki ayette de geçiyor ya kendisine Allah'tan kork denildiğinde, günahında ısrar ederek daha da fıskında ilerleyen kimsedir. Haşa! Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyle itham edilebilir mi? Bu Allah Resulü'ne bir yetki aşımı. Devamı haricilik olayı, Kurallar denilen, yani Kur'an hafızları denilen, kendilerini Kur'an ilimlerine vermiş, Kur'an ezberlemeye vermiş kimselerin Ali radıyallahu anh'a karşı ayaklanmasıdır onu tevkif etmeleridir İbnül Kevva ve benzerleri. Bunlar Kur'an'la meşguller ama ilim nerede? Allah Resulünün asabında, Ali ve onunla beraber olanlarda alimler orada çünkü. İbn Abbas râdiyallahu bu kimselere gittiğinde aranızda diyor bak Allah Resulünün asabından kimse yok. Sahabeler orada. Yani ilim orada, ilim sahipleri orada. Kur'an'ın nüzulüne şahit olanlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bu ilmi alanlar orada. Bu kimselerin peki dayandığı delilleri okuyanınız var mı? Yani İbn Abbas'a karşı getirdikleri delilleri, Kur'an'dan delil getiriyorlar, hadisten delil getiriyorlar. Delil üzerinden mi? Evet. Hem de sayık deliller üzerine. İbn Abbas radiyalarının verdiği cevaba bakın. İşte ilmin farkı bu. İlim ehli olanla ilim ehli olmayanın farkı bu. Onlar kendi anlayışlarına güvenirler. Yani biz de Kur'an ve sünnete muhatap oluruz dediler. Umumi meseleler hakkında hükmetmeye kalktılar ve dediler ki işte Allah'tan başka hakem yoktur. Hakem ancak Allah'tır, hüküm ancak Allah'a aittir. Ayetini getirdiler. Ali radıyallahu anh hakem tayin etti dediler. Müminlerin annesi, esrala müminlerin emiri olmaktan kendini çekti. yani muaviye radıyallahu ile sulh yapmasından dolayı. Eğer o müminlerin emiri değilse kafirlerin emiridir dediler. Böyle bir şey yaptılar. Yükleme yaptılar. Ve daha neler neler. İbn Abbas Radyalama bunların hepsine bir ilimle cevap verdi. Getirdikleri nasların ortasını buldu, arasını buldu. Bunlar şöyle şöyledir diyerek cevaplarını verdi. Yani bu konu uzadıkça uzar. Menheç meselesi. Fırkalaşma hakkında sahabeden, tabiinden, tedavid tabiinden, sonraki imamlardan aslında çok fazla söz var. Fakat sohbetin süresi uzadığı için bunu da burada kesmek zorunda kalacağız. Maksat şu, bizim yolumuz ittiba, yani vahye ittiba. İnandığımız her değerde, yaptığımız her fiilde, tuttuğumuz her yolda sahih, en sahi olan delilleri araştırma yolu. Bu konuda biz elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Elimizden geldiğince samimi olmaya çalışırız. Buna rağmen Allah dilerse bize hata ettirebilir. Hata edebiliriz. İsabet ettirmeyebilir, muvaffak kılmayabilir. Bu mümkündür. Bunu gidermenin yolları da var. Yani samimi olunması lazım bu konuda. Bu konuda samimi hareket edilmesi lazım. Müslümanların birbirine yardımcı olması lazım. Mesela bizim burada yapmaya çalıştığımız bir şey var. İlmi hem usul olarak vermeye çalışıyoruz, hem vaaz nasihat tarzında, Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında devam eden o sohbetleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bizim burada haftada bir, haftada iki gün yaptığımız dersler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen, İbn Abbas'tan İbn Esud'dan nakledilen, işte Allah Resulü haftada bir gün, iki gün bize sohbet ederdi, bizim durumlarımızı gözetirdi dedi. Bu sohbettir. Din nasihatla kaimdir. Yani birbirimize bu nasihatın devam etmesi için bu var. Bu hem benim için hem gelen kardeşlerimiz için bir nasihattır. Çünkü biz burada Allah'ı zikrediyoruz. Aynı zamanda buna şu yönden de ihtiyacımız var. Biz ferdi hayatlarımıza, çeşitli günahlara bulaşmaya muhatabız. Dilimizle, gözümüzle, kalbimizle, azalarımızla. Bu meclisleri Allah bize bir temizlik kılmıştır. Büyük bir nimettir bu açıdan. Yani buraya geliyorsun, Allah'ı zikrediyorsun, gayemiz bu. Allah'ın farz kıldığı şeyleri, helal kıldığı, haram kıldığı şeyleri, Allah'ın ilmini öğreniyoruz yani. Allah'ın sıfatlarının ilmini ve daha başka bizim hayrımıza olan şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiği kadarla da uygulamaya çalışıyoruz. Bu umumidir. Bir de özel olan bir yönü var ki, şu an belki devam etmiyor ama, ee, fırsatını buldukça, imkanları buldukça biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Daha önce eski mescidiyken yaptık. Mesela hadis usul dersleri, usul dersleri, tefsir usul dersi buna benzer e, biraz daha e, bir çıta daha üstte olsun. Başka kardeşler de ilimden, delilden anlayan, bunları tahlil edebilen, sahihini zayıfını ayırt edebilen, usulle ilgili olarak naslara yaklaşabilen kardeşlerimiz de olsun ki insanlar tek enmaznazına bakmasın bu konuda. Çünkü e, hepimizin hatası olur, benim de olur. Gören göz olursa, daha fazla gören göz olursa, yani delilleriyle inceleyebilen gözler olursa ve bu konuda e, hakka ulaşma çabamız, böyle bir niyetimiz olduğu sürece Allah bizi o hakka ulaştıracaktır. Tek başımıza olsak, herkes tek başına hareket etse, şu hadisi hatırlarız. Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiye nazaran, Tek kişiye nazaran iki kişiden şeytan daha uzaktır. Cemaat, yani en az üç ve daha fazlası olarak bir yere geldiğimiz şu cemaat ise Allah'ın izniyle meleklerin kuşattığı bir topluluktur. Meleklerin kuşattığı bu yerde şeytanlar bulunmaz. Şeytanlar ve ihvalarda bulunup vesveseler vermez bu toplu Allah'ın izniyle. Allah bunları böyle bir topluluğu meleklerle sekinet, huzur indirir onlara, sekinete kavuşturur. Dolayısıyla bizim şurada yaptığımız derslerden oluşan fıkı anlayış Allah'ın bir lütfudur her birimiz için. Her birimiz belki farklı şeyler anlıyor. Yani kendine uygun işine gelen, yolunu düzeltebileceği, kendini ıslah edecek şeyleri alıyor. Ben de dahilim buna. Ben mesela sohbetlere hazırlanarak çıkmıyorum. Evet bir şeyler hazırlıyorum ama çoğu zaman sohbetler benim hazırladığım istihamette de gitmiyor zaten. Allah bu cemaatin ve benim için... Hayırına olan ne varsa onları ortaya çıkarıyor ve biz bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. E bazen hatamızı görüyoruz, tespit ediyoruz, böyle oluyor. Ama biri cemaatten ayrılır, şeytanıyla baş başa kalır, onun vesveseleriyle gelir de işte siz yanlış yapıyorsunuz derse, zaten başından bellidir onun şeytan müdahalesiyle olduğu. Cemaati terk etmiş, şeytanla baş başa kalmış, oradan aldığı vesveselerle, Burada alınmış kararlara, burada öğrenilmiş ilme muhalefet ediyor. Bir kere gidiş yolunda bir bozukluk var bunun. Başlangıcında bir bozukluk var. Yani bundan sakınalım. Yani şeytana kendimizi tuzak etmekten, yem etmekten bizim kendimizin sakınması lazım. Bilerek, görerek hareket etmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun, ayaklarımızı hak üzerinde sabit kılsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töb